Allah'ın adıyla, rahmetinle, kudretinle, allahü alahe tevhidi. onun manası, al-i-atekalul jazim, katib-i-atekatır, Allah Allah azze ve Cell e İbani Allah azze ve celle <gülüyor> lehül esmâü'l husna lehül esmâü'l husna lehül esmâü'l husna yüce sıfatlarında ve e güzel isimlerinde e Allah azze ve celle'ye kesin itikattır. Ve o, muttosaf, muttosaf... Ma onun manası hani itikadul cezm kesin bir itikattır kat'i değil Kesin bir itikattır bi enne Allah'a muvakkhak ki Allah lehul esmaul husna onun güzel isimleri vardır ve sıfatul ula ve yüce sıfatları vardır. Huwa muttasafun vasıflanmıştır bi cemiy'in sıfat kemali tam sıfatların hepsi ile bütün yine sıfatlanmıştır. Kemal sıfatlarının tümüyle sıfatlanmıştır mevsuftur. Kemal sıfatlarının tümüyle sıfatlanmıştır ve münezehdir, an cemiyen eksik, sıfatların hepsinden münezehdir. Müteferridun özellikle an kainatın e, hepsinden bununla tektir. Tek, yani bu sıfatlar müteferridur, onlardan ayrıdır. Bu sıfatlar ona kastır, yani o bunlarla ayrılmıştır, <gülüyor> o bunlarla tektir. Şimdi <gülüyor> normalde ee, isim ve sıfat tevhidi aslında tevhidin en önemli kısımlarından bir tanesi. Neden dolayı tevhidin en önemli kısımlarından bir tanesi? Hatta tevhidin en önemli kısmı bile desek yeridir. Çünkü bizim Allah azze ve Celle hakkıyla kulluk yapabilmemiz için Allah azze ve tanımamız lazım. Öyle değil mi? Bize Allah'ı tanıtan en belirgin tevhid kısmı da nedir? Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını inceleyen e, tevhidin kısmıdır. Mesela örnek veriyorum normal bu konudan kopuk bir şekilde bizim günlük hayatta biriyle aramızda bir muamele söz konusuysa bizim bu muamelemizin olumlu ve sürekli olabilmesi için ne lazım? Bizim karşı tarafı tanımamız lazım. Karşı tarafın da bizi tanıması lazım. Öyle değil mi? Tanımadığımız bir insanın ne hoşuna gider? Neye kızar? Neden alınır? Neye hoşlanır? Bunu bilmediğimiz zaman iyi niyetle yanlış şeyler de yapabiliriz. Hiç farkında olmadan iyi şeyler de yapabiliriz. Ondan dolayı bunu tabi dediğimiz gibi bu örnekten kopuk olarak Allah Azze ve Celle de kul olarak bizim aramızda bir muamele söz konusu. O'na kulluk yapmak zorundayız biz. O'na kulluk yaparken ancak O'nu doğru tanımak kaydı ile yani eğer O'nu doğru tanırsak o zaman O'na kulluğumuzu ne yapabiliriz? O'na kulluğumuzu doğru bir şekilde O'nun razı olup hoşuna gidecek şekilde O'na kulluk yapabiliriz. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları dediğimiz zaman Hemen ortaya bir mesele çıkıyor. Allah'ın isim ve sıfatları Allah'ı tanımamıza aracıdır. Peki biz bunu nereden tespit edeceğiz? Yani Allah Azze ve Celle'nin bir ismi var. Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı var. Bu sıfat Allah'a ait midir, değil midir? Bunu nereden tespit edeceğiz? Yani akıl mıdır bunda ölçü? Düşünerek mi bunu tespit edeceğiz? Kıyas yaparak mı bunu tespit edeceğiz? Nasıl bunu tespit edeceğiz? Allah Azze ve Celle kimsenin görmeyip, kimsenin kendisiyle, bizzat muamele etmediği için ancak ya kendi nefsinden haber verecek yani ben buyum diyecek benim ismim budur diyecek benim sıfatım budur diyecek ya o şekilde onu tanıyacağız veyahut da onun rasulü yani direkt ondan haber alan ve onu en iyi tanıyan rasulleri bize Celle'nin bir ismini veya bir sıfatını bildirecekler biz o şekilde Allah'ı tanıyacağız bu Allah'ın ismidir veya bu Allah'ın sıfatıdır diyeceğiz bunun dışında kalan bütün yollar batıldır bunun dışında Allah'ı tanımaya yönelik veyahut da bu Allah'ın sıfatıdır veya değildir. Yani hem ispat manasında hem nefi manasında bu Allah'ın sıfatıdır veya değildir e demek, yani Kur'an ve sünnetin dışında bir yolla bunu tespit etmek, bu nedir? Bu sapıklıktır, bu bidaattır, bu batıldır. Neden? Çünkü insan ancak, yani iki şık vardır. Ya Allah'ı görmüş olacak bir insan veyahut da görmüş birinden haber alması lazım. E bu ikisi de mümkün olmadığına göre o zaman ya Allah kendinden haber verecek. Yani ya kitabında veya kendini tanıtması için yolladığı Rasulü haber verecek. O da nedir? O da sahih sünnetindendir. Ve bu nokta yani isim ve sıfat tevhidi ehli sünnet ile hem şirk taifelerinin biraz sonra gelecek anlatacağız hem de de taifelerinden ehl-i sünnetin ayrıldığı noktalarda en belirgin noktalardan biri de budur. Yani isim ve sıfat tevhidi. Ehl-i sünnet Allah Azze ve celle'nin Kur'an'da varit olan isimlerini ve sıfatlarını olduğu gibi kabul eder ve ona teslim ederler. Allah'ın ispat ettiği kadarını ispat eder, vardır dediği kadarına vardır der ve kalan bütün konularda susarlar. Ehli bidat ise veya ehli küfür ise ya Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ederler ya kafalarına ve akıllarına uyanı inkar edip kafalarına ve akıllarına uymayanı e, kabul edip kafalarına ve akıllarına uymayanı inkar ederler. Ya tutarlar Allah azze ve celle'nin ispat ettiği sıfatlarda Allah'ın durduğu yerde durmazlar. İşi daha ileri götürürler. Tutarlar Allah'ı insana benzettiler veya Allah'a bir mahruka benzettiler. İster ispat konusunda, ister nefi konusunda Allah'ın durduğu yerde durmayan, kitabın ve sünnetin durduğu yerde durmayan ya şirk ehlidir veya nedir veya hutta bidat ehlidir. Yani şirk ehli olmasa bile veya nedir veya hutta bidat ehlidir. El-i er sünnetle diğer tıfırkaların ayrılış noktalarından bir tanesi nedir? Bir tanesi de budur. Allah'ın isimlerine gelince isim ve sıfat tevhidi diyoruz ya kişinin Allah'ı isim ve sıfatlarında Allah'ın istediği şekilde birlemesidir. İsim ve sıfat tevhidi nedir? Kişinin Allah Azze ve Celle'yi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde ne yapmasıdır? Birlemesidir. İsimlere gelince isimler Allah'ın Kur'an'da kendi zatını isimlendirdiği, kendine alem kıldığı bu benim ismimdir demiş olduğu nedir? Bu benim ismimdir demiş olduğu isimlerdir. Kimse bunun dışında bir isim ne yapamaz? Kimse bunun dışında bir isim üretemez. Kimse Allah'a bir isim izafe edemez. Ne gibi mesela <gülüyor> semi gibi, basir gibi, öyle değil mi? İşiten gibi, gören gibi, affeden gibi mesela gafur gibi, rahim gibi, kerim gibi, cömert olan gibi vesaire. Bunlar Allah'ın Kur'an'da kendini isimlendirdiği isimlerdir. Veyahut da sünnette Rasulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Allah azze ve Celle isimlendirdiği isimlerle ne yapabiliriz? Allah'ı isimlendirebiliriz. Sıfatlara gelince sıfatlar da isim olmayıp Allah azze ve celle'nin Kur'an'da kendinin özelliği olarak önümüze sunmuş olduğu şeylerdir. Kendinin zatının özellikleri olarak bizim önümüze sunmuş olduğu nelerdir? Şeylerdir. Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıdır. Allah'ın tüm sıfatları aynıdır. Tüm sıfatları kabul edilmek zorundadır. Lakin Allah'ın sıfatları, deliller incelendiği zaman iki kısma ayrılır. Bir, Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatları. iki Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatları. Zatî sıfat ne demektir? Kim söyleyecek? Allah'ın zatında bulunan öncesi ve sonrası yani sürekli olan. Fiili sıfat ne demektir? Fiili sıfatları da bazı hallerde bazı durumlarda Allah'ın istemesiyle olan, işte Allah'ın gülmesi, cennette birisinin gülmesi veya razı olması, razı olması bir anda sevmesi gibi, mağfiret etmesi, azap etmesi vesaire. Bazı sıfatlar vardır, bunlar zatidir. Allah Bunlar meşiyete ve isteğe bağlı olmayan, sürekli Allah'ın zatında bulunan sıfatlardır. Ne gibi mesela? Allah Azze ve Celle'nin hay olması gibi, diri olması gibi. Yani Allah bazen diridir, bazen değildir denmez değil mi? Allah sürekli diridir. Başı olmayan, sonu olmayan şeyde Allah Azze ve Celle nedir? Diridir. Allah'ın ilmi gibi mesela. Allah dün bilmiyordu, bugün meseleleri biliyor denmez mesela. Allah sürekli nedir? Sürekli meseleleri bilendir mesela. Bir de Allah Azze ve Celle'nin neyi vardır? Bir de Allah Azze ve Celle'nin istivası vardır mesela. İstiva nedir? سُمْ مَسْتَوَى عَلَى arş, Sonra Allah arşa istiva etti. Öyle değil mi? Bak her zaman olmayan daha sonra Allah'ın isteğine bağlı bir şekilde gelişmiş olan bir fiildir. Bu da nedir? Bu da bu sıfattır. Bu da nedir? Fiili sıfatlardır. Anlaşıldı mı? Zati sıfatlarla fiili sıfatların arasındaki fark Allah sürekli azap etmez. Dilediğine dilediği yerde azap eder. Öyle değil mi? Demek ki Allah'ın azap ediyor olma sıfatı Allah'ın neyidir? Allah'ın fiili sıfatlarındandır. İsteğe ve meşiyete bağlı olmayan Allah'ta sürekli bulunan sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatlarıdır. İsteğe ve meşiyete bağlı olan ve Allah Azze ve Celle dilediği zaman ortaya çıkan sıfatlar her zaman sürekli olmayan sıfatlar bunlar da nedir? Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatlarıdır. Ve ister zatî olsun ister fiili olsun Müslüman olarak biz hepsini Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde kabul edip ispat ettiği kadarını ispat etmek, durduğu yerde de durmakla neyiz? Durduğu yerde de durmakla mükellefiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Ehli sünnet ve cemaat يعرفu Ehli sünnet ve cemaat ya'rifune bilirler, biliyorlar. Rabbuhum sıfatlerini sıfatihil varideti fil Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnette varis olan sıfatlarıyla biliyorlar. Ve yesifune ee, Rabbehum Rablerini e, vasıf vasf ediyorlar. Bime vasafe bihi nefsehu O'nun kendi nefsini nasıl vasıflandırdıysa Rablerinin kendini vasf ettiği şekilde Rablerini vasfederler. Ve bime e, vasafehu bihi Rasûlühu sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem O'nu nasıl vasıflandırdıysa Allah azze ve sellem nasıl vasıflandırırsa o şekilde vasıflandırıyorlar. Evet. Ve la yuharifûnel kelime an mevâdi'hî ee, Ve la yuharifûnel Tahrif etmiyorlar. E, yerinden, yerinden kelime, kelimeleri yerinden tahrif etmezler. yapmıyorlar. فِي ayetlerinde ve isimlerinde ilhat yapmıyorlar. وَيُسْبِتُونَ اللّٰهَ وَيُسْبِتُونَ لِللّٰهِ Allah için ispat ediyorlar. <that> Allah'ın <was> <x10> Allah nefsine ispat ettiği şeyleri Allah için ispat ediyorlar. مِنْ temsilin, <stories> temsil yapmadan yani bir şeyi temsil ne demek bir şeyi Allah azze ve celle ispat ederken şunun misali gibidir demezler mesela nasıl diyelim ki Allah azze ve celle'nin e, diyorlar ki Allah azze ve celle diyor ki işte Allah azze ve celle'nin eli ehli sünnet Allah azze ve celle'nin elinin olduğunu kabul ederler ispat ederler Allah nefsini ispat ettiği için ama min gayri temsili falanın elinin misali gibidir demezler Tamam mı? Falanın elinin misali gibidir veya şu elin misali gibidir demezler. Her yönden benzerliği ifade eden bir lafız ne yapmazlar? Bir lafız kullanmazlar. Temsil neredir? Her yönden benzerlik ifade eden bir lafızı Allah Azze ve Celle için ıtlak etmezler. وَلَا تَكِيفٍ Tekif yapmazlar. Tekif nedir? Nasıl sorusuna verilen cevaptır. Tamam mı? Diyelim ki biri sordu. Allah'ın eli var, tamam. Peki Allah'ın eli nasıldır? Ehli sünnet buna ne yapmaz? Ehlü Sünnet buna cevap vermez. Niye cevap vermez? Konunun başına dediğim asıldan dolayı. Çünkü der ki ehli Sünnet, biz Allah'ın ispat ettiğini ispat ettiği kadar ispat ederiz. Yani Allah sadece elim var demiş, biz de Allah'ın eli var diyoruz. Ama Allah Azze ve Celle'nin eli nasıldır sorusuna Allah cevap vermediği için bizde ne yapmıyoruz Cevap vermiyoruz. Şu cevabı veriyoruz Kuranda. Layse <gülüyor> kemis nihi şeyun. Allah'ın eli vardır, lakin hiçbir şey onun misli gibi değildir. La <gülüyor> kufu Lem yerid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuan ahad. Hiçbir şey Allah'ın neyi değildir, hiçbir şey Allah'ın dengi değildir. Yani Allah Azze ve Celle'nin eli vardır, bunu ispat ederiz. Ama hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin misli gibi olamaz. Tekif neymiş? Nasıl sorusuna verilen cevapmış. Ve ataatilin Allah'ın sıfatlarını iptal etmezler. Taatil nedir? Ya sıfatı komple inkar etmek veya bir cüzünü kabul edip bir cüzünü inkar etmek. Yani bazı kısımlarını kabul edip bazı kısımlarını inkar etmek. Bune bu nismet tatil. Ta Ehli sünnet tatilini ta ne yapmazlar? Ehli sünnet tatili ta de kabul etmezler. Başka ve tahrifin ve tahrif yapmazlar. Normalde bu tahriften kasıt tevil. Yani burada tahriften kasıt ne? Tevil. Şimdi normalde e, bazıları Allah'ın sıfatlarını mesela diyelim ki Allah'ın el sıfatı kudrettir. Yani elden kasıt kudrettir dediği zaman aslında adam tevil yapmıyor. Ne yapıyor? Tahrif yapıyor. Öyle değil mi? Sözü yerinden tahrif ediyor. Çünkü tevhül nedir? Tevhül, sözün vardığı manadır veyahut da müteakhirinin ıstırahında tevhül nedir? Bir lafzı başka bir delilden dolayı, onu gerektiren delilden dolayı zahirinden sarf etmektir. Allah'ın eli normalde el eldir. Sen buna kudret manası yükledin bak sen bunu zahirinden sarf ettin. Öyle değil mi? Peki bir delil var mı ortada? Bir delil yok. Bunu gerektiren bir delil yok senin elinde. Delil ney? Seni aklın, delil ney? Seni hevan. Delil ney senin hevesin. Otomatikmen ne olmuş oluyor? Otomatikmen sen bunu tahrif etmiş oluyorsun. ehl sünnet buna da ne yapmazlar? ehl sünnet buna da yanaşmazlar. Evet. <gülüyor> Bunların hepsinde onların kaidesi قَوْرُ اللّٰهِ تَبَارِكَ sözüdür. <gülüyor> O'nun hiçbir benzeri yoktur, o iştendir, görendir. وَقَوْلُهُ ve O'nun sözü وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ biha. En güzel isimler Allah içindir. فَدُعُوهُ biha. O'na O'nunla dua edin. ve الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ e, e, e, ilhada sapanlar وَذَرُوا الَّذ۪ينَ وَذَرُوا terk edin bırakın <gülüyor> Bırakın. Yaptıklarının karşılığını görecekler. Şimdi başa dönelim. Dedik ki ehli Sünnet ehl Sünnet Allah Azze ve Celle'nin ister isim noktasında ister sıfat noktasında nefsi için ispat ettiğini veya Resulün onu vasfettiği her şeyine yaparlar? Kabul ederler ve Allah için ispat ederler. Bu onların özelliğidir. Ne yapmazlar? Ee, sözü e, yerinden oynatmazlar, tahrip etmezler. Normalde bunu kim yapıyor? Bunu genelde sıfatların aslında, şimdi şöyle söyleyelim önce. Allah azze ve celle'nin genelde hangi sıfatlarında insanlar problem yaşamışlar? Zahiren insanlarda da var gibi görünen veya onların mantığına ve aklına göre eksiklik gibi görünen sıfatlarda problem yaşamışlar. Mesela ne gibi? Önce şöyle bir usul atmışlar ortaya. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Bu bir ayet mi? Değil. Bu bir hadis mi? Değil. Sonra ne demişler? Allah azze ve celle göktedir. Abi, peygamber cariye soruyor ya, Allah nerededir? O da diyor Allah azze ve celle göktedir. Öyle değil mi? Hadis müslümde geçiyor. Ey Allah, Allah nerede? Bak Allah mekandan münezzehse Peygamberimiz nasıl soruyor Allah nerede diye. Tamam mı? Peygamber Allah'ın yani sonradan gelenlerin aklettiği bir şeyi peygamber aleyhissalatu vesselam haşa ve kella akledemiyor da Allah nerede diye soruyor. Kadın da diyor ki Allah gökte. Yani iyice işi pekiştiriyor, peygamberimiz de diyor ki فَاعْتِقَ فَاِنَّهَا مُؤْمِنَ Onu et çünkü o mü'minedir. Yani bırakın kadını Allah'a işte yer izafe dolayı tekfir etmek, kovmak, fasık demek, bidatçı demek peygamberimiz bu sözle onun imanına şahitlik ediyor ve mü'min olduğunu söylüyor azat edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi insanlar önce kendi kafalarından bir takım usüller uydurmuşlar, ortaya atmışlar. Sonra o akıllarından uydurdukları usule göre Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tahrif etmeye başlamışlar. Şimdi adam ayeti inkar edemez. Rahman arşa istiva etti diyebilir mi adam? Diyemez. Etmedi diyebilir mi bir insan? Rahman arşa istiva etmemiştir diyen kafirdir. Anlatabiliyor muyum? Rahman arşa istiva etmemiştir diyen insan kafirdir. Neden? Çünkü zaten apaçık ayet-i kerimeyi inkar etmiş olur. Ne yapmışlar peki? Şöyle bir şey geliştirmişler. Demişler ki Rahman arş'a istiva etmiştir, doğrudur ama istiva bu manada değildir. Yani irtafa'a, ala, sa'ide, istivanın manası nedir? Yükselmek, karar bulmak, yücelmek, öyle değil mi? Bu manada değildir. Peki ne manasındadır demişler? Bunun manası yani hükümranlığı altına aldı. Yani sümme istava ala'l arş, sonra Allah orayı hükümranlığı altına aldı. Bak şimdi ne yaptılar? Tahrif ettiler. Kelimeyi, lafzı, ayeti kabul ettiler ama manasında oynamaya gittiler. Bu da ne olmuş oldu? Bu da tahrif oldu. تَحْرِفُ الْكَرِمِ al مَوَضِعِهِ Sözü yerinden oynatmak oldu. Ama şunu hiç akletmediler. İşte bakın akıl akıldan üstündür. Her akli mukaddime başka bir akli mukaddimeyle çürütülmeye mahkumdur. Allah arşa istiva etmiştir. Yani e, Allah arşa hükümranlığı altına almıştır. Niye bunu yaptılar? Sırf Allah'ı kendilerince mekandan, fiilden, hareketten münezzeh kılmak için. Yani kendi akıllarınca eksik gördükleri bir takım şeylerden Allah'a münezzak kılacaklar. Ama akletmediler ki sonra Allah arşa istiva etmiştir. Yani onlara göre sonra Allah arşı hükümranlığı altına almıştır. Peki önce kimin hükümranlığı altındaydı? Allah'tan başka birinin hükümranlığı altındaydı da, Allah geldi orada bir savaş, bir kavga, bir nizah yaptı da öyle mi orayı kendi hükümranlığı altına aldı? Veya bütün Allah'ın varlığında yani evveli olmayan Allah'ın belli bir dönemde hükümranlığı altında olmayan bazı yerler mi vardı? Yani her fasit ise isim ve sıfatta gerçekten Allah'ın ispat, ispat etmeden kendi kafasına göre mukaddimeler geliştiren insanlar her zaman böyle ne? Daha kötü bir duruma düşmekle nedirler? Daha kötü bir duruma düşmeye müstehaktırlar, evladırlar. Ondan dolayı ne yapacağız? Ondan dolayı ehl sünnet ne yapar? Tahrif etmez. Bunlar genelde kimdir? Tahrif, asıl tevil diyorlar onlar kendileri. Ama aslı Şeyhulislam ve dediği gibi tevil değildir. Aslen bu yapılan şey nedir? Aslen bu yapılan şey tahriftir. Bunlar genelde yani piyasada da işte yüzde doksanı neredeyse temsil eden eş'ari ve maturidiler. Yani sıfatların yani bu problem gibi görünen bir takım onların yanında sıfatların aslını kabul ediyorlar. Tamam diyor. Allah arşa istiva etmiştir. Bunda problem yok diyorlar. Ama istivanın manası o değildir. Yani Allah hükümranlığı altına aldı demektir. İşte Allah'ın eli vardır tamam bunda problem ama Allah'ın elinden kasıt nedir? İşte kudrettir mesela vesaire vesaire tamam mı? İkincisi kim? وَلَا يُلْحِدُونَ fi أَسْمَائِهِ İlhat ne demektir isim ve sıfatta da ilhat? Sapmak. İlhat meyletmek demek. Mesela fıkıhta cenayiz babında ne diyoruz? Leht diyoruz değil mi? Kabri kazarlar öyle değil mi? Kabrin şöyle altında, kenarında biraz daha kazanlar ölüyü oraya yerleştirirler ya. Bak biraz daha bu tarafa meyil ettikleri için buraya ne demişler? Leh demişler. Mesela. Ondan dolayı nedir ilhat, ilhat meyil etmek, sapmak demektir. Ehli sünnet Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarında sapmazlar. Ispat ettiklerinde temsile gitmezler. Temsil nedir? Temsil küfürdür. Temsil nedir? Temsil küfürdür. Bir insanın Allah azze ve celle'yi halkından bir şeye benzetmesi küfürdür. Öyle de mi? Halkından bir şeye benzetmesi nedir? Küfürdür. Mesela diyelim ki bir adam diyor ki Allah'ın eli aynen böyledir. Bu ne olur? Kafir olur. Neden? لَيْسَكَ مِسْلِهِ şey. Hiçbir şey Allah'ın misli gibi nedir? Değildir. Allah sadece benim elim var demiş. Sen bu kadarını ispat edip sutsmakla mükellefsin. Ötesini söylemek bizim neyimiz değildir? Ötesini söylemek bizim haddimiz değildir. Nasıl ki yaratığı Allah'a benzeten kafir olduğu gibi Allah Azze ve Celle'yi yaratığa benzeten de kafirdir. Hay hani nasıl bir insan Allah'ın bir vasfını tutup bir yaratığa verdiğinde onu Allah'a benzetmiş olduğundan dolayı kafir oluyorsa öyle değil mi? Mesela hüküm hakkını Allah'tan başkasına veren bir adam niye kafirdir Yaratılmışı yaratılana benzettiğinden dolayı. Hâkezâ yaratanı da yaratılana benzeten <gülüyor> insan nedir? Yaratanı yaratı, yaratılana benzeten insan da aynı şekilde küfre gider ve bu icmadır. Müşebbihe, yani bunlara tarihte ne deniyor? Müşebbihe diyor. Deniyor, müşebbihe kimdir? Allah Azze ve Celle'yi halkına benzeten, Allah'a halkına teşbih eden. İşte Allah'ın mesela gözü vardır, aynı benim gözüm gibidir diyor adam. Benim bu gözüm nasılsa Allah'ın da gözü öyledir diyor. Bu nedir? Ehli sünnetin icmasıyla bu küfürdür. Bunu söyleyen insan da kafirdir. Çünkü Allah'ın kendine ispat ettiği sıfatlar kendi şanına yakışır şekildedir. Bizim görme vasıtamız olan göz, aşurayı görür buranın arkasını görmez. Peki Allah Azze ve Celle'nin görmesi böyle midir? Allah Azze ve Celle yedi kat yerin dibinde olan zerreyi dahi görür, öyle değil mi? O zaman bu ikisini birbirine benzetmek nedir? Bu ikisini birbirine benzetmek küfürdür. Bu da tarihte bir fırkadır. Yani müşebbih hediye, Allah Azze ve Celle'yi kendi halkına benzeten sıfatlarda benzerlik gösteren bir fırkadır. Bunlar da nedir? Kâfirdir. Tekif ehli, hakeza tekhif de buna yakındır. Yani nasıl sorusuna verilen cevap, insanın aklında Allah'a tehayyül ettiğini gösterir, öyle değil mi? Nasıl sorusuna verilen cevap, İnsanı aklında Allah'ı tahayyül edip bir şeye benzettiğini gösterir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bu da nedir? Bu da aynı şekilde tekihif de küfürdür. Taatile gelince eğer taatil, külli taatil olursa bu küfürdür. Mesela adam diyor ki Allah'ın hiçbir isim sıfatı yoktur. Bazı cehmilerin söylediği gibi. Allah'ın hiçbir isim ve sıfatı yoktur. Derse bu nedir? Bu küfürdür. Allah'ın hiçbir isim ve sıfatı yoktur. Derse bu Küfürdür. Neden? Çünkü Kur'an'ın ispat ettiği birçok şeyi inkar etmek olur bu. Lakin cüz'i ta'til olursa, yani diyelim ki adam tam Allah'ı istiva etmiştir ama istivanın manası bu değildir gibi. Bu nedir? Bu cüz'i ta'tildir aynı zamanda değil mi? Sıfatın aslını kabul edip manasını kabul etmemektir. Bu, bu küfür değildir ama bu bir bidaattır. Kişinin itikadına bulaşmış bir yanlışlıktır. Ha tahrifi de zaten ne yaptık? Tahrifi de zaten açıklamış olduk. Bir de burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. بُلَيْسَكَ مِسْلِهِ ve وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Bu, bu ayet-i kerime, bid'at ehlinin en çok kendisiyle istidlal yaptığı ayet-i Bu ayet-i kerime, bid'at ehlinin umde, temel ayet olarak kullandığı ayettir. Nedir? Mesela adam diyor ki, Allah Azze ve Celle'de göz varsa diyor, Allah ayet-i kerimede göz diyor ya, bizde de göz var diyor. Allah da diyor ki hiçbir şey onun misli gibi değildir. O zaman diyor bu göz bizim anladığımız göz değildir. Buradan kasıt nedir? Diyayet etmektir. Allah azze ve celle'nin eli mesela. Adam diyor eğer Allah azze ve celle'nin eli var dersek biz, biz, bizde de el var. Allah diyor ki leyse ke misri yüşeyun, hiçbir şey onun misli gibi değildir. O zaman bu olmaz, biz bu eli tevül etmemiz lazım. Ne dememiz lazım? Elden kasıt kudrettir. Biz diyoruz ki, şayet akıllarını havada kullanmak yerine ayetin kendi içinde kullansalardı. Zaten bu ayet onların bu sözünü kendisi çürütür. Nasıl çürütür, kim söyleyecek? Hı. Herkese Hı. Ayet nasıl çürütür? Hı. Burada mesela sinyal basir diyor sonunda. Ha? Allah, biz de görüyoruz, Allah'ın tevziyle değil. وَهُوَ السَّمِعُ Aynı ayetin sonunda Allah söylüyor. Hiçbir şey onun gibi değildir. Lakin o işitendir, bilendir. E insanlar da işitiyor. Öyle değil mi? İşitendir, görendir. İnsanlar da görüyor, insanlar da... Iş... Bak aynı ayet bunu söylüyor. Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Ama o işitendir, görendir. He o zaman burada kasıt nedir? Onun işitmesi, onun görmesi kendi şanına layıktır. Bizim işitmemiz, bizim görmemiz bizim şeyimize göredir. Bizim nedir ismi? Çapımıza göredir. Onun istivası, onun şanına yakışır. İnsanın istivası kendi şekline, şemaline göredir. Öyle değil mi? Onun eli kendi şanına yakışır. Onun gözü kendi şanına yakışır. Değil mi? Onun şeyi böyledir. Bizim kendi gözümüz, elimiz, istivamız vesaire Bizim kendi şeyimize göredir. E bizim kendi çapımıza göredir. Demek ki ayetten kasıt. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmek değil, sıfatlarını etmek değil. Ayetten kasıt, O'nun sıfatlarının hiç kimsenin sıfatlarına benzemediğini, O'nun sıfatlarının O'nun şanına layık olduğunu ifade etmek içindir. Anlaşıldı mı? İnşallah. Devam edelim. Ehl-i sünneti vel cemaat, La yuhaddidûne keyfiyyeti sıfatı allah teala. Teâlâ. Keyfiyyete. Allah'ın sıfatlarının nasıldığını tahdid etmezler, sınırlamazlar. Olamazlar. Li'ennehu çünkü o celle ve alem Keyfiyetinden haber vermedi. Evet. Ve li'ennehu çünkü o la ehade a'lemu minallahi subhanahu. La ehade hiç kimse yoktur. Değil mi? A'lemu bilen minallahi subhanahu Allah'tan münefsini. Allah'tan nefsini daha iyi bilen hiç kimse yoktur. Allah da sıfatlarını sadece haber vermiş keyfiyetini haber vermemiştir o zaman biz sadece sıfatı kabul etmekle mükellefiz evet. emille siz mi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah mı bilir. dediğim bu ilahi Allah için elmsel örnekler inna Allah ya alemu talemun Allah bilir siz bilmezsiniz.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 ve ma anil o havadan konuşmaz in huve illa vahyun yuhha onun konuştuğu sadece nedir vahiy edilen bir vahidir yani eğer Allah kendini en iyi bilen Allah ve Allah'tan sonra Allah'ı en iyi bilen Rasul, Allah'ın sıfatlarında keyfiyete gitmemişse hiç kimsenin haddi değildir Allah'ın sıfatlarının keyfiyetine gitmesi ehli sünnette bundan dolayı keyfiyete gitmezler yani nasıl sorusuna cevap vermezler evet Ehlü sünnet vel cemaat, Ehlü sünnet vel cemaat, yümnûne e, iman derler, e, Allah Azze ve Teala, Allah Zevcelüş Allah Zevcelüş Şemski, olandır, o'dur, ki önünde hiçbir şey yoktur. Ondan önce hiçbir şey yoktur. Ondan önce bir şey yoktur. Ondan önce bir şey değildir. Ondan önce hiçbir şey yoktur. Ondan önce hiçbir şey yoktur. Vel en, e, en sondur. En sondur, öyle ki ondan, ondan sonra, sonra bir şey yoktur. Şey yoktur. Ve zahiru zahirdir ellezı öyle ki, lise fukahu şeyun onun üstünde, şey hiçbir şey yoktur. Ve bahtinu bahtındır öyle ki, lise duu nehu onun dışında bir şey yoktur. Onun dışında bir şey yoktur. Kemaqalı Sûhpanu Teala Allahü Teala dediği gibi, ee, <gülüyor> hu al-awwal wal-akhir, wazahir walbahtin. O evveldir, ee, sondur, zahirdir ve bahtındır. Vahhu o bi kulli şeyin alim, her şeyi bilendir. Evet. Bu yukarıda söylenen şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Allahümme ente al-awvalu ve leysa qablike şey'un. Ve ente al-akhiru ve leysa ba'dake şey'un. Ve ente al-zahiru ve leysa favqake şey'un. Ve ente batinu ve leysa dunake şey'un diye. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Yani bu ayet-i tefsiri. Allah'ın evveliyet sıfatı fiili sıfat mı, zati sıfat mı? sıfatı sıfatı. Zati ahiriyet, zahiriyet batıniyet hepsi bunlar ne hepsi Allah'ın zatı sıfatları yani sürekli Allah'la bulunan ve istemeye bağlı olmayan sıfatlar evet vekema <tik> şey, enne teala nasıl ki enne Allah'ın zatı la teşbihu zevat başka zatlara benzemez fekezalike aynı bunun gibi sıfatuhu onun sıfatları la teşbihu sıfati Başka sıfatlara benzemez. Yani nasıl ki kimse Allah'ın zatını başka bir zata benzetmiyorsa, Allah'ın sıfatı da başka birinin sıfatına ne yapılamaz? Benzetilemez. Evet. لِأَنَّهُ Onun dengi yoktur. Onun dengi yoktur. Onun ortağı ve... Eşit olan yoktur ona onun yarattıklarından kıyas yarattıklarına kıyas olmaz kıyas olmaz fe yusbitune allahe fe lillahi fe yusbitune lillahi fe yusbitune sabit ispat ederler ispat ederler lillahi Allah için ma esbetehu li nefsihi isbaten kendi nefsi için neyi ispat ettiyse bila temsilin şey yapmadan temsil olmadan ve tenzihen bila ta'tilin O'nu münezzeh kılarlar ama tatile gitmeden. Yani mesela ehl sünnetin şu sözü Allah sıfatlarında hiç kimseye benzemez, bu Allah'a tenzih etmektir. Çünkü insanların sıfatlarında eksiklik var. Ama mesela insan işitir, Allah da işitir. Şimdi insanın işitmesiyle Allah'ın işitmesi bir midir? Birdir desek bu Allah azze ve celle eksiklik şey etmektir. Çünkü insan sokakta olanı duymaz. ehl Sünnet sünnet nedir? Allah Azze ve Celle işitir ama onun işitmesi kendine layıktır. Ama bu tenzihte tatile gitmezler. Yani sırf Allah'ı tenzih edeceğiz diye Allah'ın sıfatlarını ne yapmazlar? İptal etmezler. Evet. فَحِينَ يُسْبِتُونَ lillahi Allah için sabit olduğu zaman mı? فَحِينَ يُسْبِتُونَ Ispat ettikleri zaman. <usur> <Allah için. usur> <Isbat> ettikleri zaman, <usur> Allah için. Allah için. Ma esbetehu <usur> nefsihi Onun kendi nefsinde ispat ettiklerini la temsil yapmazlar. E, temsil yapmazlar. Ve <gülüyor> Allahı menezeh, onu menezeh kıldıkları zaman. La yuttilun sıfatı, sıfatlar iptal etmezler. Sıfatları fi vucf nefse, Onunla kendi nefsini ve sıfatları iptal etmezler. Ve yeminune iman ederler, bi an Allah aşkına, Allah azze ve celle, ve Muhitun wa taʿala muhiyun bi kül şeyin. E, her şey kuşatıcıdır kuşatıcıdır ve halikü kullü şeyin her şeyin yaratıcısıdır ve razıkü kulli hayyin her şeyin her canlının rızık vericisidir faal Allah tane Allahu Teala dedi ''Ela ya'lemu bilmez bilmez misin <tık yahu> <ya'll> <gülüyor> ''Ela ya'lemu bilmez mi men <tık kusaka> halaka men halaka kim yarattı hmm. ve huvel latifül habir o latiftir <tık tık> habirdir <tık. tık> Allah-u Teala dedi اِنَّ اللّٰهَ شُبَسْا اللّٰهُ وَالْرَزَّقُ رَزَّقْتِرْ ذُلْقُوَّتِ الْمَتِنِ çok e, e, kuvveti sahibi metin rızık verendir ذُلْقُوَّتِ الْمَتِنِ yani güçlü metin ne demek metin sağlam sağlam ve kuvvet sahibi olan rezzak olan nedir rezzak olan Allah'tır devam edelim mi yeter mi Hı? yeter mi tamam